Ahab'ın göğsü bir havan topu olmuş, yanan yüreğini bir gülle gibi atıyordu sanki. Kafasında zonklayıp duran bu çılgınca düşünce, bacağı koptuğu an gelmiş olamaz ona. Elinde bıçağa, canavarın üstüne saldırışı, birden kapıldığı düşüncesiz bir öfkeydi ancak. Bacağı koptuğu an duyduğu da, korkunç bir et kemik acısından başka şey değildi. Ama ondan sonra limana dönmek zorunda kalınca Ahab yatağında bu bunalımıyla... Yapayalnız uzun günler, haftalar, aylar geçirmiş, kış ortasında kasvetli ve uğultulu Patagonya burnunu dolanmıştı. Ve işte o sırada parçalanmış bedeniyle delik deşik yüreği birbirinin içine kanayıp deli etmişti onu. Beyaz balinayla karşılaştıktan sonra bu dönüş seferinde başlamıştı çılgınlığı. Birkaç kez iyice sapıtmış, delilik nöbetleri sırasında bacağı koptuğu halde bir dev gücü taşıyan gövdesiyle öyle azmıştı ki yardımcı kaptanlar onu yatağına sıkı sıkı bağlamak zorunda kalmışlardı. Böylece sırtında bir deli gömleği çılgın fırtınalar beşiğinde sallanıp durmuştu. Gemi daha ılımlı denizlere gelip de cunda yelkenleriyle durgun tropik sularda yüzerken yaşlı kaptan çılgınlığını arkada Horn burnunun dalgalarında bırakır gibi olmuş, karanlık deliğinden çıkarak güzelim ışığa ve havaya kavuşmuştu. İşte o zaman bile yüzü soluk da olsa durulmuş ve serin kanlıyken her zamanki gibi sakin sakin emir verirken bile yardımcı kaptanlar bu uğursuz çılgınlık geçti diye Tanrı'ya şükrederken bile Ahab için için delirmekteydi hala. İnsan deliliğinde çoğu zaman sinsice ve kurnazca bir şeyler vardır. Geçti sandığınız sırada o delilik belki daha ince bir biçimde bürünmüştür sadece. Dağ boğazlarından geçerken daralan Hatsun nehrinin bereketli suları azalmaz, derinleşir olsa olsa. Şimdi Ahab'ın içinde sınırlanan deliliği, taşkın haldeki deliliğin bir tek damlasını yitirmiş değildi. Hem zaten Ahab, o eski deliliğinde bile büyük zekasının bir tek serresini yitirmemişti. Eskiden zekası yaşatan bir güçken, yaşayan bir araç haline gelmişti şimdi. Garip bir benzetme olacak ama şöyle diyebiliriz. Aklının deliren yanı tüm zekasını yenip buyruğu altına almış, o zekanın topunun ağzını kendi çılgınca hedefine doğru çevirmişti. Ahab'ın şimdi bu tek amaca ulaşmak için kullandığı inatçı güç, Delirmezden önce, herhangi akla uygun bir şeye elde etmek için harcadığı güçten bin kat fazlaydı. Bu kadarı bile az bir şey değil. Ahab'ın daha geniş, daha karanlık, daha derin yanlarını görmüş değil iseniz. Derinlikleri deşmeye kalkmak boşunadır. Tüm gerçekler de böyle derindir. Ey soylu ruhlar! Ey dertli ruhlar! Diyelim ki siz şimdi Clani sarayının göbeğindesiniz. Bu saray, nedenle zengin, nedenle haşmetli olursa olsun, bir de onun temellerine, eski Roma hamamlarına ininiz. Orada, insan elinin diktiği bu acayip kulelerin altında, yüce insanlığın kökünü bulacak, insanlığın heybetli özünün, sakallı bir Roma heykeli halinde oturduğunu göreceksiniz. Nice eski yapıtların altında, ve nice heykel parçalarının üstündedir bu sakallı heykel. Büyük tanrılar, şu kırık dökük, Tahta oturdukları bu mahpus kralla alay ediyorlar. Ama o, insan biçimindeki sütunlar kadar sabırlı, donmuş alnının üstünde yüzyılların yükünü taşıyor. Ey bugünün gururlu ve kederli ruhları! İnin buraya da, bu gururlu ve kederli kralla dertleşin. Onunla kendiniz arasında bir yakınlık buluyor musunuz? Evet sürgün prensler, siz onun soyundan geliyorsunuz ve ancak bu asık yüzlü atanız bilir eski devlet sırlarını. Ahab da bilir gibiydi bunu. Kullandığım silahlar aklın silahları ama delice bir neden yüzünden, delice bir amaç uğruna savaşıyorum derdi kendi kendine. Ne var ki bu durumu yenmek, değiştirmek ya da ondan kaçmak elinde değildi. Uzun süredir içindekileri insanlardan sakladığını da biliyordu. Bir bakımı hala da saklıyordu bunları. Ama bu saklama kararlı ve bilinçli değildi. Başkalarına açılmak gücüne gidiyordu yalnız. Kafasındakileri öyle bir gizlemişti ki, bembeyaz takma bacağıyla karaya ayak bastığı sırada hiçbir nantakıtlı, onun dertli halinde geçirdiği korkunç kazanın derin üzüntüsünden başka bir şey sezemezdi. Denizde geçirdiği ve herkesçe bilinen delilik nöbetleri de aynı nedene bağlanmıştı. Pekuot'la bu son seferine çıkınca değin gösterdiği asık surat ve dalgınlık da öyle. Bu aklı başında adanın çıkarına düşkün halkı, Ahab kara kara düşünüyor diye onun sefere gitmesinde bir sakınca görmemişlerdi. Tam tersine, balina avcılığı gibi belalı, kanlı, yabansı bir işe pek uygun buluyorlardı onun bu öfkeli halini. İçinden dışından kemirilmiş, yanmış, olamaz bir derdin pençesine düşmüş böyle bir insan, Canavarların en korkuncuna zıpkın atacak, mızrak vuracak, adamın ta kendisiydi. Beden açısından bu işe elverişli görülmese bile, Emrindekileri savaşa sürüklerken bağırıp çağırmak, onları kızıştırmak için en elverişli kaptandı yine de. Her ne olursa olsun, içinde bir sır gibi kapalı kilitli duran delice öfkesiyle ahap, Bu sefer için gemiye bir tek düşünceyle binmişti. Yalnız ve yalnız beyaz balinayı avlamak düşüncesiyle. Karadaki eski arkadaşları Ahab'ın gizlediği bu düşüncenin yarısını sezinlemiş olsalardı, bu cehennemlik adama dünyada emanet etmezlerdi gemilerini. Onların aklı fikri kârlı seferlerde, dolarlarda, hesaplanabilecek kazançlardaydı. Oysa Ahab, korkusuz, amansız ve doğaüstü bir tutkuyla alacağı öcün peşindeydi. İşte size kırsaçlı bir ihtiyar lanetler ederek koca dünyanın denizlerinde bir Allah'ın belası balinanın peşinde. Gemisindekilerin çoğu dini bozuk melezler, serseriler, yamyamlar. Starbuck'ın güçsüz erdemi ve dürüstlüğü, Stab'ın keyifli kaygısızlığı ve vurdumduymazlığı, Flaskin kafasızlığı yüzünden bu gemicilerin ahlakı büsbütün bozulmuştu. Bu adamlar nasıl kapılı vermişlerdi? Yaşlı kaptanın öfkesine. Hangi büyü girmişti de ruhlarına, kaptanlarının kini onların kini olmuş, beyaz balina onların da düşmanı olmuştu. Neden, nasıl? Beyaz balina neydi onlar için? Yaşamın denizlerinde yüzen koca bir iblis mi? Belki de kendilerinin de anlayamadıkları nedenler yüzünden mobidik ansızın öyle görünmüştü düşüncesiz kafalarına. Tüm bunları çözebilmek için çok derinlere inmek gerek. Ben İsmail, öyle derinlere dalamam. İçimizin derinliklerinde bir madenci çalışıyor. Bir oradan, bir buradan kazmasının boğuk seslerini duyuyoruz. Ne bilelim nereye götürecek kazdığı kuyu? Kim durdurabilir içimizi kazmalayan o kolu? 74 toplu bir savaş gemisinin çektiği kayık yerinde durabilir mi? Ben kendi hesabıma zamanın ve yerin keyfine bırakıyorum kendimi. Bir yandan beyaz balina ile karşılaşmaya can atıyor, bir yandan da öldüren bir bela olarak görüyordum bu canavarı. Beyaz balina'nın ahap için ne olduğunu anlattım. Şimdi benim için ne olduğunu hiç değilse zaman zaman ne olduğunu söylemek kalıyor. Mobidin ilk göze batan ve her insanı ürkütecek tarafları bir yana, bu canavarla ilgili öyle bir düşünce, daha doğrusu öyle belirsiz, öyle anlatılmaz başka bir korku var ki. Ara sıra her şeyi bastırıyordu bu. Bildiklerimizin ötesinde, Aklı aşan, anlatabilmek umudunu neredeyse yitirdiğim bir korkuydu bu. Beni her şeyden fazla sarsan, Balina'nın beyazlığı olmuştu. Bilmem nasıl anlatabilirim duyduğumu, Ama bir yolunu bulup anlatayım yine de, Yoksa bu kitabın tüm bu bölümleri boşa gidebilir. Beyazlık doğanın yarattığı birçok şeye temiz bir güzellik kadar. Özel bir değer kazandırır onlara. Mermerde, Kamelya'da, incide olduğu gibi. Birçok ulusta krallara yakışan bir çeşit üstünlük görmüşlerdir bu renkte. Pegu'nun barbar ve haşmetli eski kralları kendilerine her şeyden önce Beyaz Fillerin Beyi derlerdi. Siyam'ın yeni krallarının bayraklarında da bembeyaz bir fil vardı. Hanover bayrağındaki savaş atı kar gibi beyazdır. Roma Haşmeti'nin mirasçısı Büyük Avusturya İmparatorluğu kendine renk olarak yine aynı görkemli rengi, beyazı seçmiştir. Bu üstünlüğün insan ırkları açısından da bir önemi olduğu anlaşılıyor çünkü beyaz adam tüm koyu renkli kabilelerin başına geçiyor nedense. Hatta beyazlığın her zaman bir sevinç anlamı taşıdığı da doğrudur. Örneğin Roma'da mutlu günler bir beyaz taşla gösteriliyordu. Aynı renk birçok dokunaklı ve güzel şeyin simgesidir insanlar arasında. Ak duvaklı gelinlerde, ak saçlı yaşlılarda olduğu gibi. Amerika'nın kızıl derilerinde boncuklarla yapılmış beyaz bir kuşak almak onların en büyüğüdür. Birçok ülkede beyazlık, yargıcın, ermin kürkünde, doğruluğun ve adaletin simgesidir. Kral arabalarına koşulan süt beyazı atlar, krallarla kraliçelerin görkemini arttırır. En yüce dinlerin en kutsal geleneklerinde, beyazlık, kusursuzluk ve lekesiz tanrı gücünün belirtisidir. Ateşe tapan Perslilerin tapınaklarında, çatallı beyaz alev, alevlerin en kutsalıydı. Yunan mitolojisinde da, yüce Zeus, Kar gibi beyaz bir boğa biçimine girmişti. Iroquois kabilesinden soylu kızıl deriller, kış ortasındaki en kutsal dinsel bayramlarda kutsal beyaz köpeği kurban ederlerdi. Her yıl büyük tanrılarına bu lekesiz ve sadık varlığı göndermekle bağlılıklarını anlatmış olurlardı. Hristiyan rahiplerin cübbelerinin altında giydikleri gömleğe verilen Alp adı latince beyaz anlamını taşıyan sözcükten gelir. Roma kilisesinin kutsal törenlerinde beyaz renk özellikle İsa'nın çarmıha gerilmesi anlatılırken kullanılır. Yohanna'nın düşünde günahlarından kurtulanlar ak sadeler giyerler. Yirmi dört ulular beyazlar içinde tanrının beyaz tahtı önünde ayakta dururlar. Bu tanrı da pamuklar gibi beyazdır. Beyaz renk, güzel, şanlı, yüce olan her şeyi içinde toplamakla beraber yine de bu renkte gizemli, elle tutulmaz bir korku saklıdır. İnsan ruhunu kanın kırmızılığından daha fazla sarsan bir korku. Bu beyazlık, hoş ve güzel şeylerden ayrılınca, üstelik korkunç bir varlıkta bulununca, insanın korkusunu büsbütün arttırır. ...en aşırı hale götürür. Kutupların beyaz ayısı, sıcak denizlerin beyaz köpek balığı gibi. Bunların akılları durduran korkunçluğu, o dümdüz pamuk beyazlığından gelmiyor mu? O iğrenç beyazlık, o canavarların sessiz azgınlığına kalleşçe bir yumuşaklık kadar. İnsanı korkuttuğu kadar da tiksindirir. Böyle ki, kaplanın vahşi dişleri ve heybetli postu bile... Beyaz alıyla, beyaz köpek balığının o kefen rengi kadar yıldıramaz insanı. Albatrosu düşünün, niçin bu beyaz hayalet, insanların düşüncesinde gerçeküstü bir hayranlığın ve solgun bir korkunun bulutlarına bürünür? Ona bu büyüyü ilk veren Kalırıç değil, Tanrı'nın dalkavukluk nedir bilmeyen büyük şairi doğadır. Batı'nın eski yazmalarında ve Kızılderili geleneklerinde en ünlü masal, geniş Amerika çayırlarının kıradıdır. Süt beyazı, görkemli bir köylanmış bu. Ufacık bir başı, iri iri gözleri, gemi provası gibi bir göğsü varmış. Bin kral bir araya gelse, onun kadar gururlu, onun kadar görkemli olamazmış.